Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Kehf Suresi 1-44. Ayetler El-Kehf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 110 ayettir. İçinde mağaraya sığınanların bahsi de geçtiği için bu ismi almıştır. 28. ayetin Medine döneminde indirildiği rivayet edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'a hamdolsun ki kulu Muhammed aleyhisselama içinde hiçbir eğrilik bulunmayarak ve sağlam bir düstur olarak bu kitabı hem kendi tarafından gelecek şiddetli bir azapla inkarcıları korkutsun hem salih amel sevaplı işler işleyen müminleri en güzel bir mükafat olan ve içinde ebedi kalacakları cennetle müjdelesin hem de Allah çocuk edindi diyenleri korkutup uyarsın diye indirdi. Allah bir oğul edindi diyenlerin, buna dair ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa bir kelime olarak ağızlarından çıkan şey, ne dehşetli bir söz. Hakikatte onların söyledikleri ancak yalandan ibarettir. Kebura fiili burada tacub anlamındadır. Bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa onların peşlerinden, üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet, süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Biz elbette o yeryüzündekileri bir gün kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Bu böyleyken ey Resulüm! Yoksa sen sadece ashabı kefi ve rakimi mağarada uykuda kalıp kitabede isimleri yazılı olanları mı bizim şaşılacak ayetlerimizden sandın? Kuruyan yer ve bitkilerin yeniden canlanması yanında ashabı kehf hikayesinin ehemmiyete şayan bile olmadığına işaret buyurulmaktadır. Bundan sonraki 10 ve 29. ayetlerde Toplumun aleyhte tavrına rağmen, fıtratın ve imanın gereğini yapan gençlerden bahsediliyor. Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp, Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu ve başarı hazırla demişlerdi. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onların kulaklarına perde vurduk, derin uykuya daldırdık sonra uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden, iki taraftan hangisinin süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtelim diye, onları uyandırdık. Biz sana, şimdi onların haberlerini doğru olarak anlatıyoruz. Doğrusu onlar, Rablerine inanmış bir takım genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini, iman güçlerini artırmıştık. Onların kalplerini, Sebat ve metanetle Hakk'a bağlamıştık da, o zaman putlara, put heykellere tapmayı reddederek, Kral Dekyanus'un önünde takiye yapmayarak, ayağa kalkıp, ''Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah diye yalvarmayız. Böyle yapmazsak, o zaman Hak'tan uzak, pek saçma bir söz söylemiş oluruz dediler. Bunlar kula değil Allah'a kul olarak hürriyete ve bu uğurda ölerek de ölümsüzlüğe ulaştılar ve Allah'ın korumasıyla dokunulmazlık kazandılar. Dekianus, milattan sonra 141 ve 151 yılları arasında Efes'te hüküm sürmüştü. Şu bizim kalmımız var ya. Ondan başka bir takım ilahlar edindiler. Onların gerçek olduğuna dair bir delil getirseler ya, artık Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? O gençlerden biri diğerlerine şöyle demişti, ''Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde mağaraya girip sığının ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve bu işinizi size uygun ve yararlı olarak hazırlasın. Onlar uyurken baksaydın, Güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meyleder, battığı zamanda sol yanından onları kesip geçerdi. Onlara değmezdi. Halbuki onlar o mağaranın açık ve geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın ibret alınacak ayetlerinden delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse o artık doğru yolu bulmuştur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa Artık onun için asla yol gösteren bir dost bulamazsın. Onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Biz onları yerde uyduklarından dolayı bazı yaraları oluşmaması için gah sağa ve gah sola çevirdik. Köpekleri de iki kolunu ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmış yapmaktaydı. Onlarla aniden karşılaşıverseydin. Mutlaka dönüp kaçardın ve için korkuyla dolardı. İşte böylece aralarında hallerini birbirlerine sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü, ne kadar kaldınız dedi. Bir gün veya günün bir parçası kadar eğleştik dediler. Diğerleri de dediler ki, Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilendir. Şimdi siz, Birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de, baksın hangi yiyecek daha temiz ve iyiyse ondan size bir azık getirsin. Ayrıca çok nazik ve tedbirli davransın. Sakın sizin bulunduğunuz yeri hiç kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşla öldürürler ya da zorla kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde asla kurtulamazsınız. Nitekim çarşıya yiyecek almak için gönderilen genç, Efes'e inip üzerinde kral Dekyanus'un adı bulunan paraları verince, bu paranın bir hazine buluntusu olduğundan ve kendisinden şüphelenen dükkan sahibi bazı komşularını da çağırıp bunu kralın yanına götürdü. Onlar bunun ve arkadaşlarının Hz. İsa'nın peygamber olduğuna inanan halis ve gerçek anlamda Hristiyan oldukları ve bundan dolayı putlara saygı gösterisi yapmaktan, ona tapmaktan kurtulmak için mağaraya sığındıklarını anladılar. Bunun üzerine beraberce mağaraya gittiler. Onlarla da konuştular ve onların 300 yıl kadar uyuduklarını anladılar. Bu sırada onlar bu gelen Hristiyan kardeşlerini selamlayarak yere uzandılar, tekrar uykuya dalar gibi ruhlarını teslim ettiler. Kral da onları oraya gömüp üzerlerine mescit gibi bir yer yaptı. Bu olay, Aynı zamanda öldükten sonra ahirette dirilmenin açık bir örneğidir. Buradan şöyle bir mesaj daha çıkartılabilir. Bu yiğit insanları tevhide inanıp şirke ve putçuluğa karşı durmalarından dolayı bir hikmet üzere uyutan Rabbimizdir. Sonra onları ibret olarak uyandırıp öldüren de O'dur. Ama nice insanlar vardır ki dünya olayları, sistemler, nefislerinin heva ve hevesleri, şeytan ve dostları... Onları Allah'a kulluktan yana ölene kadar uyutmaktadır. Uyanık olanlara ve uyananlara ne mutlu. Bu şekilde insanları onların durumundan haberdar etki bu sayede Allah'ın diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasında da hiçbir şüphe bulunmadığını bilsinler. Nihayet onları bulan halk kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışıyorlardı. ''Bazıları, onların hatırasına bir anıt yapın. Biz onların gerçek durumunu bilemeyiz. Rableri, onları daha iyi bilir.'' dediler. Onların durumuna dair tartışmayı kazananlar, ''Mutlaka onların üstünde bir mescit edineceğiz.'' dediler. Mağaranın kapısı önüne bir mescid yaptılar. Onlar, ashab Kef'in sayıları hakkında üçtür, dördüncüleri köpekleridir, diyecekler. 5'tir. Altıncıları köpekleridir diyecekler. Bu sözler, Bilinmeyen hakkında tahminde bulunmak, Kafadan atmaktır. Kimileri de, Yedidir, Sekizincileri köpekleridir derler. De ki, Rabbin onların sayılarını en iyi bilendir. Onları pek az kimseden başkası bilmez. O halde bunlar hakkında, Kur'an'da açıklanan bir tartışmadan başka, Derinliğine bir tartışmaya girme. Bunlar hakkında, ...onlardan hiçbirine görüş sorma. İbni Abbas radıyallahu anh... ...işte ben o pek azın içindeyim... ...demiş ve onların yedi kişi olduğunu söylemiştir. İnşallah Allah dilerse... ...Allah izin verirse demek sizin... ...asla hiçbir şey için ben yarın... ...bunu mutlaka yaparım deme. Unuttuğun zaman da yine inşallah diyerek... ...Rabbini an ve... ''Umarım ki Rabbim beni bundan daha isabetli bir doğruya ulaştırır.'' de. Kureyş müşriklerinden bir grup, peygamberliğini öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ruh, asabı ı keyf ve zülkarneyn hakkında sualler sormuşlardı. O da konu ruha gelince, ''Yarın cevap veririm.'' demişti. ''İnşallah.'' dememişti. İşte buradaki bir ifade hatasından dolayı 15 gün vahiy kesilmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onu Rabbi unuttu demişlerdi. Sonra bu ayetler ve bu surenin 9:25-83:98 83 98 arası ayetleriyle Duha suresi indi. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar. Bazıları 9 yılda ilave ettiler. Buna göre bu sure müddet güneş takvimine göre 300, ay takvimine göre ise 309 senedir. Bu kadar zaman uyuma akılperestlere aykırı gelir. Fakat Allah'ın kudretine inananlar için hiç de aykırı değildir. Ehli kitaptan bazıları böyle dedi. Allah Teala bir sonraki beyanı ile onların bu iddialarını reddetti. "De ki: Allah onların ne kadar kaldıklarını daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur." O ne güzel gören ...ve ne güzel işitendir. Onların, yerde ve gökte olanların, ondan başka dostu ve yardımcısı yoktur. O, hükmüne, hakimiyetine hiç kimseyi ortak etmez. Resulüm, Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka da asla sığınılacak bir merci bulamazsın. Sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan, fakir müminlerden ayırma. Onları göz ardı etme. Kalbini bize anmaktan gafil bıraktığımız, kendi hevasına, arzu ve hevesine uyan ve işi hep emirlerimize karşı isyan... Ve taşkınlık olan kimseye de itaat etme. Zengin ve ileri gelen bazı müşrikler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Fakir müminleri yanından kovması şartıyla, Kendisiyle görüşeceklerini söylediler. Az önceki ayet, bunun üzerine nazil oldu. Peki hak olan bu Kur'an, Rabbinizdendir. Artık, dileyen inansın, Dileyen de küfre sapsın, kafir olsun. Şüphesiz biz kafir olan bu zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Şayet onlar susuzluktan feryat ederek yardım isterlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlerini kavuran bir su ile yardım edilir. O ne kötü bir içecektir ve o ateş ne fena dayanılıp oturulacak yerdir. Yüce Allah, İman ve küfrü seçme konusunda insanları hür bıraktığını bu ayette açıklamıştır. Doğrusu iman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince elbette biz ameli güzel olanın mükafatını asla zayi etmeyiz. İşte bu kimseler için alt tarafından ırmaklar akan adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle bezenecekler, altın ve gümüş işlemeli İnce ipekten, kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlar üzerine yaslanarak oturacaklar. O ne güzel mükafat, ne güzel dayanılıp oturulacak yerdir. Onlara şu iki adamı misal ver. Biz onların birine iki üzüm bağı lütfetmiş, etraflarını hurmalarla çevirmiş ve ikisinin arasında da ekin ve meyvelik bitirmiştik. Her iki bağda her sene yemişlerini vermiş... Hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların iki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Onun başka serveti de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşması sırasında, ''Benim malım ve servetim seninkinden daha çoktur ve ayrıca maiyetin bakımından da senden daha itibarlıyım.'' dedi. Böylece o zenginliğiyle övünen kimse kendisine zulmederek inkarcı bir halde bahçesine girdi. ''Bunun hiçbir zaman batacağını zannetmiyorum.'' dedi. ''Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen ben Rabbime döndürülürsem, bunun yerine elbette bundan daha iyisini bulurum.'' dedi. Onunla konuşmakta olan arkadaşı da ona dedi ki, ''Seni önce topraktan, sonra bir nutfe, spermden yaratıp, sonra da sana adam biçimi veren Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat ben inanıyorum ki, o Allah benim Rabbimdir.'' Ben Rabbime hiç kimseyi ortak tutmam Bahçene girdiğin zaman Maşallah La kuvvete illa billah Bu Allah'ın Dilediğidir Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur Demeli değil miydin Üstelik beni mal ve evlat Bakımından kendinden daha aşağı Görüyorsun Umulur ki Rabbim bana Senin bahçenden daha iyisini verir O seninkinin üzerine gökten Bir afet indirir o da kaskatı kaypak bir toprak verir. Yahut suyu yere çekilir de artık onu bir daha elde edemezsin. Nitekim o inkarcının serveti kuşatılıp ürünü helak edildi. Çardakları çökmüş halde görünce, o bahçenin uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını oluşturmaya başladı. Ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım, dedi. Çünkü o, Mal ve mevkiinin geçici olduğunu ve bir anda yok olacağını düşünmemiş ve Allah'ı egemen kabul edip ona sığınmamıştı. Buna karşılık malına güvenerek gururlanmış, büyüklenmiş ve böylece kendisini ilah yerine koymuştu. Ona Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da yoktu. Karşı koyup kendisini kurtaramadı da. İşte böyle bir durumda koruyuculuk ve hakimiyet yalnız hak olan Allah'a mahsustur. Sevap verme bakımından en hayırlı O'dur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine O'dur. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Kehf Suresi 1-44. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul